Merhaba, 9 yılda Bolu kadar toprak kaybettik. Tarla, arazi ve toprağa dair sayı ve olgularla 2015 Uluslararası Toprak Yılı nedeniyle Heinrich Böl Vakfı tarafından hazırlanan 2015 Toprak Atlası, arazi fiyatlarının hızla yükselmesi, her yıl kaybedilen verimli topraklar ve ülkelerin beslenme için ithal ettiği tarla ve mera arazileri hakkında dünya çapında bir inceleme yaptı. Rapor aynı zamanda son dönemde çıkan yasaların etkilerini ve kadınların toprak mülkiyetindeki paylarını da anlatıyor. Toprak atlası raporuna göre verimli toprak dünyanın yüzeyinde çok ince bir tabaka ve toplamda 10 santimetrelik bu tabakanın oluşumu için 2000 yıl gerekiyor. Ancak yanlış kullanım yüzünden dünyada her yıl 24 milyar ton verimli toprak kaybediliyor. Dünyada toprakların kentleşmeye açılması, sanayi ve insan etkisine maruz kalmasıyla yapısının değişmesi başta gıda olmak üzere tüm üretim süreçlerini ve yaşamı etkiliyor. Toprak adlasına göre dünyadaki toprakların %20-25'inin yapısının olumsuz yönde değiştiği tahmin ediliyor. Türkiye'de ise 2001-2010 yılları arasında tarım dışına çıkarılan arazi miktarı resmi rakamlara göre 827 bin hektar. Bu Yirca köyündeki zeytinlik alan büyüklüğünde bir araziden 9 yıl boyunca her gün 5 arazi kaybettiğimiz anlamına geliyor. Yani Türkiye 9 yılda Bolu'nun 100 ölçümü kadar toprak kaybetti. Tarım arazilerinin tarım dışı kullanıldığı alanların başında sanayi ve inşaat sektörü geliyor. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü yani FAO'ya göre dünyadaki biyolojik çeşitliliğin en az 4'te 1'i toprak altında yaşıyor. Birleşmiş Milletler'in 2015 yılını uluslararası toprak yılı ilan etmesinden dolayı toprağa yönelik farkındalığı arttırmak ve kritik öneme sahip bu kaynağın sürdürülebilir kullanımını teşvik etmek için Roma, New York ve Santiago'da çeşitli faaliyetler gerçekleştirecek bu yıl. Programa şimdi toprakların koruyucusu olan Tema Vakfı'ndan bir haberle devam ediyoruz Yeşil Yol Projesi hakkında. Karadeniz bölgesinde 8 ilin yaylalarını birbirine bağlayacak olan yaklaşık 2600 kilometrelik Yeşil Yol projesinin bölgenin doğal yapısı üzerinde çok büyük tahribatlara neden olacağını yeni bir tehdit oluşturduğunu açıkladı Tema Vakfı. Projenin eşsiz güzelliklere telafisi güç zarar vermeden durdurulmasını istedi. Tema Vakfı Rize temsilcisi Nevzat Özer Karadeniz bölgesinin doğal yapısı üzerinde çok büyük tahribatlar oluşturacak yeni bir tehdit olarak nitelediği Yeşil Yol projesinin yaylalarda yapılaşmayı cazip hale getireceğini söyledi. Samsun'dan Artvin'e kadar Karadeniz yaylalarını yüksek rakımdan denize paralel bir şekilde birbirine bağlayacak olan projenin yüksek dağ ekosistemlerinin yer aldığı güzergahta nadir ve tehlike altında olan türlerin yaşam alanlarının tahrip olmasına neden olacağını ifade eden Özer Tema Vakfı'nın 2011 yılında Yeşil Yol Projesi'nde kapsayan 1 bölü 100 bin ölçekli çevre düzeni planını için yargıya iptal başvurusunda bulunduğu hatırlatılarak 2013 yılında bölgede yapılan mahkeme keşfinde bilirkişi heyeti de yaylaların karayolu ile birbirine bağlanması halinde araç trafiğinin denetlenmesinin zor biçimde artacağı, yaylalardaki geleneksel yaşam tarzını sürdürmenin zorlaşacağı yaylaların yapılaşma için cazip hale geleceği bu durumun yaylaların doğal yapısını olumsuz olarak etkileyeceği yönünde görüş bildirmişti. Yine raporda yaylaların entegrasyon amacıyla yeni yolların açılmasıyla ilgili olarak bölgenin topografik yapısının oluşturduğu denize dik ve derin vadilerin denize paralel yollarla birbirine bağlanması durumunda büyük bir çevre tahribatına neden olacağı, bugünkü gibi her yaylaya mevcut güzergahlardan erişilmesinin daha doğru bir yaklaşım olacağı belirtilmişti. Umuyoruz ki çok önemli çevresel ve kültürel etkileri olacak yeşil yol Projesi Karadeniz'in bölgesinin sahip olduğu eşsiz güzelliklere telafisi güç zararlar vermeden durdurulur diye açıklama yaptı Tema Vakfı. Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Karakaş son yıllarda deniz suyunun erken ısınmaya başladığını ve balığın erken yumurtladığını belirterek balıkçılık sezonları bir ay geriye geldi yani Eylül'de başlayan sezon Ağustos başına geldi. Konu hakkında mutlaka ilerleyen yıllarda bir düzenleme geleceğine inanıyorum diye konuştu. Karakaş, Batı Karadeniz bölgesinin en büyük ve kapsamlı balıkçı limanına sahip Akçakoca'da trol ve gırgır yasağının başlamasıyla birlikte kıyı balıkçılığının devam ettiğini, birçok balıkçının yeni sezon için teknelerine onarımı aldığını söyledi. Yeni sezonun öncekini aratır hale geldiğini savunan Karakaş, Karadeniz'de balık her yıl azalıyor. Bunun sebebinin küresel ısınma olduğunu düşünüyoruz. Son yıllarda deniz suyu geçmiş yıllara oranla daha çabuk ısınıyor ve balık erken yumurtlıyor. Balıkçılık sezonları bir ay geriye geldi. Bilim adamlarının bu konu hakkında araştırma yaptıklarını duyuyoruz. Küresel ısınma nedeniyle av sezonunun geç açılmasının balıkçıları mağdur ettiğini savunan Karakaş şöyle konuştu. Bundan 20 yıl önce Palamut Karadeniz'e gelirdi ve Eylül'de avlanmaya başlardı. Kasım'ın sonuna kadar Palamut sezonu sürerdi. Şimdi ise küresel ısınmadan ötürü Palamut erken yavruluyor ve Temmuz ortasında avlanmaya hazır hale geliyor. Karadeniz'de artık Eylül'ün ortasında palamut bulmanız imkansız hale geliyor. Erken yumurta yapıp erken terk ediyor. Küçük balıkçılık faaliyetlerinin başlangıcının öne alınması gerektiğini düşünüyoruz diye konuştu. Yeşil ve barış dolu bir gezegen diliyoruz. Esen kalın.